6 Ekim 1984 hadis dersinin son tarafı. ...seni kutlar diye kut dedikçe diye şeylerde geçiyor. Yani herhalde herhalde Allahu u Teala Hazretlerine karşı sabrederek kutluğunda bir zevzele bir çatlaklık meydana getirmeden devam eder. İyi kullar. Büyük kullar. Ama zayıf kullar başına birazcık bir şey her yerde basar. Ya Rabbi bunu da benim başıma getirdik. E getirir, ne olacak? Yani eğer insanların... E kuluyorum, kılıyorum, oruçta tutuyorum. Ya eğer namaz kılmak, oruç tutmak insanın başına bir şey gelmemesine sebep olacak olsaydı Peygamberimizin padişahlar padişahı gibi yaşaması lazım. Sarayları olması lazımdı, beskleri olması lazımdı. Pamuktan kuş yastıklar, yataklar üstünde durması lazımdı. Efendim elinde sıcak sudan soğuk suya değdirmemesi lazımdı. da uçması lazımdı ama öyle yapmadı. Kumlara bata çıka yürüdü. Arkasından hasımları öldürmek üzere at saldılar, ok çektiler. Düşmanları ordu çektiler, geldiler. Efendim mübarek kişiyi kırdılar. Taife gittiği zaman taiften efendim konuşmasını dinlemek istemediler, sürdüler, çıkardılar. Mahallenin edepsiz çocuklarını peşine taktılar. Efendim, hastalıklar oldu, düşmanlar oldu. Hakların bir kısmında Müslümanlar galip geldi, bir kısmında mağlup oldu. Çeşit çeşit sıkıntılar. Neden? olduğu için. İnsan, insanın dininin iki büyük kanadı var. İki büyük kanadı var. Birisi sabır kanadı, birisi şükür kanadı. Bu ikisini çırpaç yapan insan, âlâce ilgîlüğüne çıkar. Yükseklerin yükseklerine yükselir. Bela gelince, takbeler diyoruz. Yani üzücü bir hadise, bir sıkıntı, bir şey geldiği, musibet geldiği zaman sabreden, necir kazanır, Allah sabredenleri sever, Allah sabredenlerle beraber de yükselir. Sevindir. Sevindirici bir şey erdiği zaman elhamdülillah, çok şükür bu haline yarabbi der. Allah şükredenir, rızkını arttırır, nimetini arttırır, daha iyi olur. Böyle bir şey. Müslüman. Onun için sakın ay yanlış şey yapmayın, Allah'tan afiyet isteyin, sıhhat isteyin. Zenginlik isteyin. Efendim, para isteyin. Rahatlık isteyin. Ama ya verir ya vermez. O duanızı kabul eder. Onu karşılayacak ama vermeyip de sizi bir sıkıntıya uğrattığı zaman da feryadı basmayın. Feryadı basmayın ki Es sabru inde sadmetil ula Sabır, bela ilk geldiği zamandır. O zaman sabretmezsen ondan sonra ecrü kalmaz. Yine onu çekersin, o takdir edilmiş, o gelecek, başına Sevâbi kulli hine vila taktuku esvârel Kaderin surlarını yapılan gayretler yıkamaz ki, takdir neyse o yerini bulacak, o ne olacaksa olacak, onun için boşuna çırpınlar. Metin dur, sapasağlam dur, eh ne yapalım, bu bir imtihandır, bu da geçecek de. Ya Rabbi ben zayıf bir kulunum, ben bu imtiharı başarıyla geçireyim, bana yardım eyle. Benden bu belayı al, bana afiyet misaneyle diye dua et. Peygamber Efendimiz bir kimseyi ziyarete gitti, hastalık. Bir de baktı ki kuş yavrusu kadar küçülmüş. Öyle bir, Civciv gibi olmuş yani adamcağız. Küçülmüş, erimiş, şey yapmış, böyle ufak efekt. Bir şey kalmış. Peygamber Efendimiz ona dedi ki, ''Ya sen hiç Allah'a dua etmedin. Hiç dua etmeyi bilmez misin? Nedir bu hâl?'' ettim ya arasını diyor. Ettim diyor. Ya Rabbi bana ahirette azap verme, demeyeceksen dünyada ver diye etti. Allah ahirette vermeyeceği ya azabı dünyada da vermemeye kadir değil mi yani ne şey yapıyorsun? Öyle demeyecektin. Afiyet isteyecektin. diye Onun için Allah'tan iyi bir koşul isteyin. Ama bir başka çeşit imtihan sorusu gelirse sakın ha feryatı basmayın. Demek ki, yüksek insanlara geliyormuş. Neden? Ne olurmuş sonra? Günahlara affolurmuş. Günahlara affolurmuş, affolurmuş, affolurmuş, boynunda hiç günah olmaz bir duruma gelinceye kadar, yeryüzünde günahsız gezer hale gelinceye kadar. Allah Teala Hazretleri, ahirette hesap, nizam terazi zamanında, efendim, mahşer yerinde, herkese sevabını verecek. Sen namaz kıldın, al şu sevabı, sen oruç tuttun, al şu sevabı, sen hacca evledin, al şu sevabı. Ama bela ettiği geldiği zaman onlara mizanda tartı ölçü olmayacakmış. Allah Teala Hazretleri onları tartıya, ölçüye, ölçüye sokup da üzmeyecekti. Ve ecirlerini öyle fazla verecek, öyle mutsunu dökecek ki, onların üstüne rahmetini saçacak ki, Başka insanlar keşke biz de öyle olsaymıştık bak ne kadar sonu iyi geldi diye ümrenciliklerle sokturacak. Allah bize belalara uğratmadan afiyet ve saadet ile o nimetleri ihsan etsin. Eğer takdir-i ilahi herhangi bir yüzcü hadise başımıza getirirse sabredip de onun sevgisini, rızasını ve ecrini, sevabını kazanmayı da nasip edesin Hastalık da bir beladır biliyorsunuz. Hastalanır insan, ona da sabredecek. Malında, ticaretinde bir efendim, zarar gelir, beladır, ona sabredecek. Çocuk çocuğu ölür kalır, bir şey olur, o beladır. Bela geldiği zaman ne diyeceğiz? Söz olarak, ve ''İnna lillah ve illa ile ilac'ı'' Biz hepimiz Allah'a kullandığımızı. Hepimiz ona döneceğiz. ''İnna lillah ve illa ile ilac'ı'' diyeceğiz. Efendim, La havle ve la kuvvete illa billah el-ebirr el Geçen hafta okuduk ki la havle, be, illa havle, illa, la havle ve la kuvvete illa billah 70 çeşit mazarreti def eden insanlar. En aşağısı iç sıkıntısı olmayan. İçim sıkılıyor hocam. Daralıyorum. Sebebini bilmiyorum ama bilmem de. La havle ve la kuvvete illa billah. 70 çeşit zararı def eden Eşetül Nasi adadan in de Allah yer merfiyame eldeziyle müdafaa ile halkallah Hazreti Aisha Vardemizden rivayet edilmiş buharide ve Ahmed Hambelin isnede de var bu hadisleri Peygamber Efendimiz. Hz. Ayşe Validemizin yanına girmiş. Bakmış ki, bir örtü sermiş ki, üzerinde kimseler, resimler var örtüde. Onu görünce yüzü şey yapmış. Yırtmış onu, yüzü böyle kızgınlıktan sinirlenme alametiyle görünmüş Peygamber'e görebilecek yüzü ve bu hadis yerine buyurmuş. Yani üzerinde şekil olan bir örtüden dolayı dikkat edin. Buhari'de var. Yani sahih hadis kitaplarında var. Ne buyurmuş? Eşed bin nâs-i azâmen, kıyamet gününde Allah huzurunda insanların ki en şiddetli azaba uğratılanları kimlerdir? Ennezine rıdâhûne <gülüyor> halkallâh. Allah'ın yaratmasına benzer yapmaya kalkışanlardır. Allah yarattı. Ağaçları, kuşları, çiçekleri, hayvanları, insanları, dağları, ovaları... Ressam da ne yapıyor? Bir çeşitli resimler yapıyor. Veyahut, efendim, üstüne çiziyor. Geyikler, bilmem, su kenarında, efendim, çıplak kadınlar, üstünde şeffaf örgülü, Efendim bilmem tavuz kuşları... Herkesin görüyoruz yani evine gittiğimiz zaman. Müslüman kardeşimiz, onların kulakları çınlasın işte, duvara asmışlar şeyi güzel halıyı, manzarayı tehlikeli ediyoruz. Bakıyor ki havuz kenarı, efendim, kenarında tavus kuşları var, ceylanlar var, bilmem, ee, işte böyle incelttiklerde örtülmüş kızlar, bilmem, yıkanıyorlar, çıkıyorlar, şeyler falan O manzarayı asmış oluyor. Olmaz. Bak Peygamber Efendimiz'in yüzü değişmiş, yüzü değişmiş, yırtmış ve ondan sonra bunları yapanların en büyük azaba uğrayacaklarını bildiriyor. E hocam şimdi İslam güzel sanatlara karşı mıydı değil bilir, İslam sanatlarının en güzellerini ortaya koymuştur. Ama resim yapmayı uygun görmemiştir. Daha var mı? Yani henkel ve resim yapmayı sevmemiştir. E bu bir eksiklik değil mi? Hayır eksiklik değil, meziyet. Çiziklerini yaptılar, yaptılar, yaptılar, bu Musa'a. Ya. Eskiler karşısında kapındılar ondan sonra. O mu daha iyi Allah'a? Şirk koşmak mı daha iyi? Başka şey yap başka tür süs yaptı. Dedelerimiz camileri süssüz mü bıraktılar? İmraplarda ne ince nakışlar vardır. Minberlerde ne güzel nakışlar vardı. O Çinilerin güzelliği ne kadar hoştur. Demek ki sanat bir başka yerde de gösterilebilir. Allah'ın, Allah'ın haramlılığı yaparak sanat yapmak doğru bir şey değil. Biz, biz başka bir ümmetiz. Bizim emirler var, yasaklar var, uymamız gereken kaydeler var. Adam evinin bahçesine heykel hey, gitmiş hey, ya, Heykel dikeceğine başka bir şey yap. Yani. Başka bir şey yap. Yani. yani sen Müslümansın, sen İtalyan değilsin ki İtalyanlar, İtalyan çizmesinin ucundan tepesine kadar her tarafı heykelle ile Güzel. Bizanslılar her tarafı heykelle ile Güzel. Biz Bizanslı değiliz ki biz Müslümanız. Efendim Avrupalılardan otamıyor bevzadeler. E onlar utansınlar, Allah'ı bırakıp da başkalarına efendim, kapıldıkları için, Allah'ın haram söylediğini yaptıkları için. Yani, insan biraz şahsiyet sahibi olmalı. Şahsiyeti, isâniyet sahibi olmalı. Bu sahibi olmalı. İşte bu haramdır ki, o kadar. Çeşit çeşit teviller. Şimdi bu, bu hadisler var. Bu hadisler var, çeşit çeşit teviller. Neden? Güya Müslümanlar, Avrupalılar'a karşı müdafaa edecek lüzum yok ki. İstememiş Peygamber Efendimiz. Biz dinin inceliklerini Hazreti Peygamber'den öğreniyoruz. Eşeddün nâsi yevmel kıyameti adaben imamun cair <gülüyor> bi <gülüyor> ennallaha Kudri en Allaha kısmı yok. Eşet dünası yemel kıyameti azaben imamın cair. Hadis şerif bu kadar. Evet hayalisi de var. Ebu Sa'id el yani Kudri'den rivayet edilmiş. Zaten bu mevzuda çok çok hadis şerifler var. Bu mevzu şeyle ilgili. Zulümkar idarecilerle ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, "Eşet nâsî yevmel kıyamete azâben'' Burada yevmel kıyamete önce gelmiş, öteki adet başka günü gelmişti. Kıyamet gününde azap bakımından en çok büyük azaba uğratılacaklar kimlerdir? Onları anlatıyor. Kıyamet gününde azap bakımından en şiddeti azaba maruz olacak kimse, İmamun cairun, çevredici, cevr cefa edici imamdır buyurmuş ha, Cami imamları demektir zulmederse çok büyük azaba uğrayacaklar. Hayır. İmam Arapça'da bir kavmin, bir ümmetin önüne geçen, başkanlık eden kimse demek. İmam sadece camide namaz kıldıran kimse değil. İmam bir ümmetin başına geçen. Kabile reisi, efendim, devlet başkanı, hükümdar, padişah, melik neyse yani ümmetin idarecisi, yani bir grup insanın başına geçip ona başkan olmuş olan kimse. Adı ne olursa olsun. ister Kayser'de, ister C Sezar'de, ister Kisra'de, istersen Melik'de, ister Padişah'de, ister Şah'de, ne dersen de, bir kavimin başında mı, idareci mi, güç kuvveti elinde mi, askeri var mı, şu su var, bu var, öteki insanlar ona tabi, eğer o gücünü, kuvvetini ayırak kullanırsa adaletle hükmederse, Allah indiğinde en makbul insan olur. Elinde imkan var. Adaletle hükmettiği zaman en makbul insan olur. Allahu Teala Hazretleri, adaletli imamın duası bile reddetmez. Adaletli imamın, önderin, başkanın, karşısına çıkıp da onu üzerine bir beddua etti mi, Allah o beddua edileni tepe takmak aşağı et. O kadar böyle duası makbul insanlardan birisidir. Adaletle hükmettiği zaman. En büyük sevabı alır çok büyük ecirler kazanır. Ama zulmettiği zaman da, cevri cefa ettiği zaman da, en büyük azama uğrayacak olanlar onların. Sen orada dünyada elinde fırsat vardı, o zavallıcıklara, yoksullara zulmettin. Fazla vergi aldın, hapse tıktın, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, orada hesabını verecek. Çünkü bunun bir de öbür tarafı var. Bu eskiden, yani hürriyet çok kıymetli bir şey. Allah bizi hürriyetlerimizden ayırmasın. Yani insanın hür olması ibadetini, taatini, efendim, dinini, imanını tatbik edebilmesi çok büyük bir şey. Almanya'ya gidiyorsun, güya hürriyet var, adamlar doğrudan doğruya Müslümanlıkla uğraşamıyor, fakat hayvanları koruma cemiyeti vasıtasıyla senin kurbanını kestepmiyor. E sen domuzu kesip yemiyor musun? Yiyor. E niye benim kurban bayramında kestiğim kurbana karışıyorsun? Karışıyor. Kaideler koymuş, bilmem ne koymuş. Hayvanı kesemezsin, ne yapacağım? Elektrik şofuna tutacaksın ondan sonra. Öldükten sonra murdar olur ben onu yemem ki. Kurban olmaz ki. Yok illa öyle yapacaksın. Ya ha elektrik şokuna tutmuşum. Ha kafasına bir iğne batırmışım. Ha bir balyoz indirmişim. Yani hepsinde bu hayvan kesilecek. Nihayet sen de kesiyoruz. Ama illa yani yok. Savallı bizim işçiler giderler tarlada keserler, bahçede keserler, çiftlikte keserler. Yer yolda polis durdurur. hemen arar bagajı bulursa ceza yazarlar. Zor. Yani dinini yapamıyorum. Hacca gideceksin, efendim, mevzuat, bilmem ne, su hükümeti bırakmaz, beş senede bir hacı yapacaksın, bilmem ne, hürriyetisin Zor, bak, hacca gideceğim, günahım çok, Allah günahlarımı affetsin, vazifemi yapacağım. Din bir türlü zorlu. Allah bizi hürriyetimizden mahrum etmesin. Şu Bulgaristan'da, şu Rusya'da, şu Kırım'da, şu efendim Orta Asya'da, Kafkasya'da, Nice Müslüman kardeşimiz vardır, duymuştur babasından, dedesinden Müslümanlık budur diye ama yapamıyor. Onun için hücretinizin, kadirin kıymetini bilin. Hani e, Bilmezse insan tabii o zaman şey oluyor, zor oluyor. Başına çeşit çeşit haller geliyor. Vaktinde tedbir almıyorlar, sonra çok büyük dertler geliyor. Şu Afganlıların halini düşünün. Bu Afganistan, ben hatırlıyorum, hocamız sağken ne yapalım, ne edelim, ne yapalım, ne edelim Afganistan'ı çok beğenirdi orada Müslümanlık hakimmiş diye biraz da bizim hocalarımız falan oralarda yetişmişler bu şey büyükleri falan oralarda yetişmişler, onları mı düşünürdü şu Afganistan'a gidelim bilen derdi ama bak içinden yetişti birkaç hayırsız kimse onları Rusya parayla, pulla, tehditle nasılsa elde etti Rusya'nın oyuncağı oldu şimdi bak bir milyondan fazla Afganlı ölmüş durumda. Şehit olmuş durumda. Daha da daha ne kadar ölecek bilmiyoruz. Bu bir milyon ölmeden aklının başına toplasaydın ya mübarek. Çoluk, çoluk çocuğuna sahip olsaydı, memleketlerine sahip olsaydı, düşmana istila ettirtmeseydin, yani sağlam dursaydın ya. Suriye. Geçen gün bir doçent arkadaşla konuşuyoruz. Yalnız Türkiye için değil, bütün İslam alemi için bir çıbanbaşı olmuştur, diyor. Yani birçok pazarrat oradan oluyor. Bu bizim Doğu Anadolu'da bir şeyler, e, askeri harekat oluyor diye onun üzerinde konuşuyoruz da, Suriye'de yetiştirilmiş militanlar oradan Irak'a geçiyor. Irak kendi savaşta olduğu için gücü kuvveti yok. Oradan onları şey yapıyor bilen diye söyledi de. Suriye 4-5 milyon bir şeydi yani. Başında eskiden iyi insanlar da, idareciler de vardı. Sonunda tamamen şimdi, yani komünist bir şeyde idare edilir duruma geldi. Başında tedbir almadılar, bu duruma düştüler. Şimdi çok çeşitli katliamlar oluyor, zorluklar oluyor. Onun için Allah bizi zulme uğratmasın. Hürriyetimizden mahrum etmesin. Dinimizi, imanımızı böyle isteye, isteye istediğimiz tarzda güzel güzel yapma aile ihmetirsin eftelül Cihat kelime ü hakkın, imdeki sultan-ı buyurmuş En üstün cihat, zalim sultanın karşısında hak sözü söylemektir. Doğru sözlü olacağız. Bu yanlıştır, bu doğrudur. Hayır, bu öyle olmaması gerekir, bu böyle olması gerekir. Dalkavukluk etmeyeceğiz. Yani. Eğer o zalim etrafında dalgavuklar olmasaydı, o zulmü yapabilir miydi? Yapamaz. Hep dalgavuklardan oluyor. Hakkı söyleyeceğiz, yok bu böyle olmaz. Doğru bir şeyi emret, kulun kölen olayım yapayım. Ama eğri bir şeyi bana şey yapma, bu doğru olmadı şimdi diye söyleyebilmeli insan. Hak'tan ayrılmamalı, hakkı tutmalı. Bu kendi aramızda da öyle. Hoca diye mesela ben bir hata edersem söylemezlik etmeyin. Efendim veya bir başkası bir hata ederse söylemezlik etmeyin. Bunda benim düşeceğim şöyledir, hata mı ediyorum, dinimizden düşündü emrine göre şöyle yapmak gerekmez miydi, neden böyle oldu, bir bilmediğim taraf mı var, öğreneyim filan diye mutlaka hakkı söylemek ve tavsiye etmek lazım. Ve tevasav bin hakkı ve tevasav bin Hakkı tavsiye edecek, Müslüman ve sabrı tavsiye edecek. Hiç yapıyor muyuz? İman ettik, salih amellerde bir kısmını işe yapıyoruz vel asrının merdivenlerinden. İlle Dedille, iman ettik. Aminus salihat. Salihame de işliyoruz. Ve tevasav hak. Hakkı tavsiye ediyor muyuz? Yani söz ve böyle hakkı tavsiye ederek bir çalışmamız, eğitimimiz, öğretimimiz, gayretimiz, şeyimiz var mı? Yok. Bak çalışan nice kardeşlerimiz var. Onlara yardımcı olmak lazım. Her çeşit imkanda hakkı tavsiye etmek lazım. Ve sıkıntısı olur. Sıkıntısı olduğu için ve tevasav bir sabr geliyor arkasından. Hakkı söylediğin zaman çeşitli sıkıntılar olur, uykusuz kalırsın. Arangida, efendim şöyle olur, böyle olur filan ama hakkı söyleyeceğiz, hakkı tutacağız. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Zül Maal hakkı hainsü zale. Hakk nereye giderse hakkın peşinden ayrılma. Gölge gibi onu takip et. Hakk neredeyse hakkı tut. Gelelim bundan sonraki hadisi şerife. Teşeddünde ise adaben yevmel kıyamet. İnsanların kıyamet gününde azap bakımından en şiddetlileri, en şiddetli azaba uğrayacak olanları kimlerdir? Men o kimselerdir ki yeren nasıl fihi hayıradır. İnsanlar onda hayır görür. Hayır var sanır. Vela hayra fihi halbuki hiç hayır yoktur. İnsanlar bir şeyi mi sanırlar onu? Hayır var sanırlar halbuki hiç hayır yoktur. İşte böyle insanlar en büyük azaba uğrayacak. Ahirette. Delemin İbn Ömer radıyallahu anh’den rivayet etmiş. Bunun pek çok şahitleri de var bunun böyle olduğuna dair. Bu neden böyle olur? İnsanlar cahildir. Yani halk, insanlar eksildi, cahildi. Dış görünüşe aldanır. Efendim e, ilk görüşte hemen anlayamaz. Herkesin basireti açık değildir ki, kalp gözü açık değildir ki. Şapla şekeri ayırt edemez, camla elması, elması fark edemez, tuzla şekeri tatmayınca bilemez. Yani dış görünüşü itibariyle şey görüntü. Ben eskiden bir hatırlıyorum, hatırladıkça da güleceğim gelir. Gittim bir kurban aldım. Kendi başıma hiç, cerevcilik yapmış değilim, şehite okumuşum, yetişmişim. Gittim bir kurban aldım. Cesur cesur, getirdim eve. Boynu postu, güzel, hoşuma gitti. Boynuzları falan da var. Neyse, kurban günü geldi, kasap geldi, kesti. Diyor ki, abi diyor, bu zayıf hayvanı nereden seçtim buldur diyor. Yani, aramakla kolay bulunmaz diyor. O kadar zayıfını bulmuşsun ki, aramakla bulunmaz diyor. Ama onların dışından güzel görünmüştü. Işte. Yani, bilmeyince, bilmeyince insan böyle şaşırabiliyor. Aa, o şaşıran insan neyse ne şaşırttı da, öteki şaşırtan en büyük azaba uğrayacak. Yani kendisine eda veriyor, tavır veriyor, bir şey varmış gibi şey yapıyor, tavır takılıyor, halk da onu bir şey sanıyor, peşine takılıyor. Halbuki hiçbir hayır yok kendisine. Hiçbir hayır yok, halkı peşine takmayı becermiş. İşte böyle kimseler. Şimdi mesela öyle insanlar var ki dünyada 20. yüzyılda olur mu dersiniz, kendi memleketimizden uzaktan misal veriyorum, bu tarafa doğru göndürürsünüz misalleri, Efendim, teraziye koyuyorlar adamı tartıyorlar. Bu tarafına elmas koyuyorlar, altın koyuyorlar, öyle tartıyorlar. Yani onda ona vermek üzere. Neden? İşte Şii mesebinin bilmem hangi kolundan o, kol, o şeyin başındaki adam Amerika'da vakit geçiriyor, şeylerle efendim böyle düşüyor, kalkıyor, e, dinin aslıyla özüyle niyazla yazda yok. İşte öyle bir aldatmış milleti gidiyor. Millet yani, Kur'an böyle diyor, hadis böyle diyip de onun şeyini anlayamıyorum. Ölçü ne olacak? Ölçü ne olacak? Ölçü, Kur'an-ı Kerî'in ve hadis şey Bak Peygamber Efendimiz'in bu hadisini duyan insan bir kere bir olur. Sonra, böyle kimseler var ki, ''Mürşidim'' diye mesela ortada dolaşıyor. ''Mürşid, mürşidim'' diyor. Yani tasavvuf bakımından yüksek mevkideyim. Diyor vesaireyim, filan diye ortada dolaşıyor. Bir kimse sahip olmadığı bir makamdan bahseder, dem vurur da gibi gösterirse kendini, o makam kendisine ebediken haram olurmuş. Böyle yalancılık bir şeylik olur mu? Hocamıza anlattılar. Hocamızdan önce, Abdülaziz Hoca Efendi vardı. Ömer Nasih Hoca Efendi gelmiş. Büyük İslami'ye malimi yazan. Bekir Haki Hoca Efendi gelmiş. Eski, efendim, şey, İstanbul Mürtülüğü yapmış olan Büyük alim. Efendim Yekta Efendi gelmiş, falan da gelmiş, filanca gelmiş evinde sofra kurulmuş, yemek yiyorlar. Çok tatlı, ilmi sohbetler oluyor. Derse amlar filan gelmiş, büyük müderrisler filan gelmiş. Sohbet oluyor. O Hoca Efendi de yani çok Abdülaziz Efendi, işte bu tercümeyi şey yapar, şahıs, muhterem o da çok şey ama hiç konuşmuyormuş. Orada bulunanlardan birinin oğlanla anlatıyor Diyor ki, Büyüklerden bir dersledi ki, Hocamız, Efendimiz, Zatihaliniz, hiç söz açmadınız. Hiç, Hiç ağzınızı açıp, söze katılmadınız. Sohbete katılmadınız. Siz de biraz, Mübarek fikirlerinizden söyleseniz, Demişler. O demiş ki, Abdülaziz Efendi, Efendim, eskiler demişler ki, Mülemanın yanında, Dilini, Ariflerin yanında da gönlünü tut, sahip ol yani. Çünkü ulemanın yanında lambur lumbur konuşursan, o öyle değil, bu böyledir diye yanlışın ortaya çıkar, cahilin ortaya çıkar, azarlanırsın. Arifler de insanın gönlünden geçeni okul. Onların yanında da kalbini pat tutacaksın ki, kötü fikirler, kötü düşünceler olursa olursan, da yüzüne vururlar, söylerler, mahcup olursun, gönlüne sahip olacaksın, hürmetle, şeyde fusul etmeyeceksin demişlerdir demiş. Yani böyle demişlerdi, şimdi demiş, onun için demiş, ben burada bulunmam bile doğru değil ama demiş, ev sahibi olduğum için hizmet için bulunuyorum demiş. Tevazuya bak diye anlatıyor. Halbuki hepsinin ötekilerin hürmet ettiği bir hoca efendiydi. Büyük insanlar böyle tevazu etkildi. Çünkü Allah ilginde olduğunu bilirler, menfilin, benim kendilerini övülmezler. Bir kimse eğer iddiacıysa bilin ki bir şey yok. Bir kimse diyor, "Ben azhara keramatıhı feruve müddai. Kim keramet keramet satarsa, keramet izhar ederse o bil ki yalancıdır müddeidir. Ve men zaharet aleyi keramatü fehve velidir. Kimin üzerinde kerametten zahir olursa o velidir. İzhar eden, izhar etti mi o yalancıdır, uydurma şey toplamak istiyor." Etrafa taraftar toplamak istiyor. insan kandırmak istiyor. Ama kendisi mütevazıca duruyor da kerametler onun üzerinde görünü görünü veriyorsa işte o bir hakiki olur. O kendisini topraktan aşağı sayar. Ay, der, çok günahkar müddetler. Gözü yaşlıdır. Gözünden yaş itilmez. Ya Rabbi sana layık kulluk edemem, edemedim buyurmuş Peygamber Efendimiz. Seni tenzih ederim. Sana layık kulluk edemedim diye buyurmuş Peygamber Bu Peygamber Efendimiz. Seyyidü revveline velah onun için hakiki iyi insanlar haddini bilir, boynunu büker, birisi fazla böyle iddialı iddialı, şu şöyledir bu böyledir filan diye atıp tutuyorsa, işte oradan anlaşılır. Şeriattir ölçü ama, Şer şerifin terazisinden hepsi belli olur. Birisi demişler ki filanca yerde bir veli var, ziyarete gitmişler. Yanına yaklaşmışlar. O sırada adam bir tükürmüş. Kıbleye doğru tükürmüş. Hemen geri dönmüş o adam. Diyarete gitmek isteyen adam. Niye döndüm demişler. Bu adam da eğer biraz edep olsaydı, biraz bir velilik bir şey olsaydı kıble tarafına hürmet ederdi. Kıbleye doğru tükürülür demiş. O edebe riayet etmeyende iş yoktur demiş. Dönmüş. Eğer işte o tarafı bilmiyorsa olmaz mı falan. Diyorlar ki Allah cahili velî edilmez. وَلَوْ اِتْتَحَزَهُ لَعَلَّمَهُ İttihaz ederse, velî edilirse onu öğretir. Bir gecede öğretir. Neler neler bilir, neler neler söyler. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Eşet النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْضُ إِلْمُهُ Ebu birer elâdillah'tan, efendim, Fahavi'den ve Taberani'den bir rivayetten gelmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: insanların kıyamet günü azapçı en şiddetli azaba uğrayanlarından birisi de bir alimdir ki, alimun lem yenfa'hu ilmih." ilmi kendisine fayda vermemiş. Yani biliyor, yaşamıyor. Karısına bakıyorsun açık. İşine bakıyorsun, şaşkın. Evine bakıyorsun, nevişan, Bilmem nesine bakıyorsun öyle dur. Şuraya bakıyorsun böyle. İlminden kendisi faydalanmamış. O çok büyük azaba uğrayacak. Eşet günnâsi hasireten yemel kıyameti raculün emkena Allahu talebül ilmi felem yettubbu. Ve racülün alime ilmen fentefa bihi men semi'ahu minhu dunuh. Bu da aynı mevzu olduğu için bunda zikrediverelim. İbn Asakir Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet eylemiş. Bu hadis-i Buyurmuş ki efendimiz kıyamet gününde insanların en çok hasret çekecekleri, ah vah edecek olanı, tuh vah yazık keşke şöyle yapsaydım'' diye dileyecek olanı kimdir? Racülün bir kişidir ki Emkerehullahu talebe ilmi. Allah ona ilim öğrenmek imkanı vermiştir de felem ilim öğrenmemiştir.